Diyelim ki biri düşman bellediği bir kişiyi haksız yere bıçaklıyor. Bu durumda onu hapsetmek dışında ne yapılabilir? Çünkü serbest olarak dolaşırsa tekrar aynı eğilim yapma olasılığı var. Şimdi kafirlik suçunda sorun yok. Nasıl olsa inanmıyor, zararı kendine. Ama zararı diğerlerine olan suçlar için ne yapılmalı? Ne gibi cezalar İyi e ya yaptığı, bak işlenen bir suçun cezası, tabi orada o bıçaklama olaylarında misliğini vermek biraz zor olur, ona ağır bir tazminat cezası ödettirilir. Ve bu hani öyle bir ceza verilir ki zaten adam onu bir daha da yapmaz. Burada prensip şu. Ve cezeu seyyiyetin seyyiyetün misliha. işlenen suçun cezası onun dengi bir suçtur. Şey, e, bir e, sıkıntıdır. İşlenen bir verilen bir sıkıntının cezası onun de, dengi bir sıkıntıdır. Yani şöyle bir insan sizin camınızı kırdığı zaman o camı taktırmakla cezalanmış olmaz. O camı taktırır, bir cam parası daha verir o zaman o ikinci cam parasıdır cezası, birinci cam zaten kırdığıdır. Dolayısıyla bir adamı bıçakladı, o bıçakladığından dolayı bir tazminat verir, o bıçağın verdiği bütün, bütün o, o tedavi masraflarının tamamını karşıladıktan sonra ondan doğan ayrıca bir tazminatı verir. O da zaten adamın nefesini keser öyle kolay değil. Yaptığı yanına, yanına kalmadığını görünce bir daha kolay mı ki cesaret etsin? Şimdi mesela şey bir, olmuş olacağına ihtimal vermiyorum da geçen de bir arkadaş söyledi, şey olarak mantıklı e, Bursa'da hırsızlık olayları çok fazla artmış bir ara. İşte padişah oraya bir vali göndermiş. Valide şey hırsızları tutukluyorlar yargılamak için. Ki şey Osmanlı'da tutuklama cezası çok kısa süreli olarak vardır. Ceza olarak değil de bazı böyle kaçmasından korkulan yani yargı bitene kadar bir tutuklama vardır. O da şey yapmış. Bütün hapishaneleri boşaltmış, gitmiş oraya. Gider gitmez bütün hapishaneleri boşaltmış. Herkes dışarıya. Bursa'nın merkezine tek odalı bir hapishane yapmış ilk yakaladığı hırsızı oraya koymuş. Demiş ki ikinci hırsızı buraya koymayacağım. Bu İçeridekini idam edip ondan sonra koyacağım buraya. İçeri girer idam edilecek demiş. Yani o, o, o, o tek kişi idam edildikten sonra orası boşalacak. Ondan sonra ikinci hırsızı oraya koyacağım demiş. Daha kim hırsızlık yapar? Olay bitmiş. Tabii, yani bu böyle gerçekten olmuş olabileceğine ihtimal vermiyorum ama bir zeka ürünüdür. Yani insan bilirse ki, işlediğim suçtan karlı çıkmayacağım. Zaten bugünkü yargılama sistemi de baştan aşağı yanlıştır. Onu geçen dersimizde de anlatmaya çalıştık. Ya böyle bir ceza yargılaması olur mu? Hakim delil toplamakta serbesttir. Halbuki bizim geleneğimizde hakim gözüyle görse bile kendi bilgisini yargılamada kullanamaz. Eğer şey yapacaksan, kullanmak istiyorsan hakimlik koltuğundan gel şahitlik yap. Başkası hakimlik yapsın. Sistem budur. Efendim hakim delil toplamakta serbesttir. Delili serbest değerlendirilir. değerlendirir. Her şey delil olur. Hiçbir delil hakim bağlamaz. Bu ne oluyor? Ya? Tanrı mı bu? Bu tanrı mı ya? E tabi ki, şirkin içine batmış batıdan gelen yasalardan başka ne bekliyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Yani şurada sanık sandalyesinde oturan kişi suç işliyorsa, hakim sandalyesinde oturan suç işlemez mi? Öyle bir sistem kurmuştun ki, adam hem suç işleyecek hem de makamının gölgesine sığınacak. İşte bizim geleneğimizde böyle bir şey asla yoktur. Hiçbir hakimin suç işleme şey e, imkanı yoktur. Yani elinden alınmıştır. Mantık şudur. Sanık sandalyesinde oturan kişi nasıl suç işliyorsa Hakim sağlığı tuturan da aynı şekilde işleyebilir. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. Dolayısıyla objektif delil esası vardır ceza yargılamasında. Efendim şey yapam delilleri toparlayamadı. Toparlayamadıysan adamı daha niye mahkemeye getirirsin? Hadi bakalım, de. git. Delilleri toplar ancak o, o zaman diğer yeni bir dava aç. Öyle bugünkü gibi, yok efendim e delilleri karartmasından korktuk onun için tutukladık, öyle şey yok. Yani bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için ciddi bir sıkıntıdır bu yargılama. Onun için ben 2011 mil, kaç senesiydi Alman cezacılara bir seminer vermiştim Almanya'da. Onlara dedim ki bu cez şey, hapis cezasıyla ve diğer cez cezalarla alakalı bir de yargılama sistemi ile alakalı dedim ki bu yaptığınız çok bazı şeyleri saydıktan sonra Bilhassa bu hürriyeti bağlayıcı cezalar üzerinde durarak bunlar insanlık, onur ve haisiyetine aykırıdır." dedim. Sen bunu Türkiye'de de anlatıyor musun? dediler. Valla Türkiye'de beni kimse dinlemiyor. Türkler sizi dinliyor, onun için size anlatıyorum ki belki onlara doğrular anlatırsınız. <gülüyor> Şimdi maalesef öyle. Ben hakikaten hayret ediyorum. Ya Eskiden herhangi bir, bizim sahada bir toplantı oldu mu mutlaka ben ilk üçün içinde olurdum. Son on senedir hiç arayan soran yok özellikle olmamamız için uğraşılıyor. Niye? Doğruları söyleriz de işleri bozulur diye. Herkes biliyor bunu, gayet iyi biliyor.